ramın çocukları büyü müzikleri hazırlayan ve sunan Aylin İlmal Cabrillo, by Miami, went down the İyi akşamlar. Karan'ın çocuklarında vudu müziklerini dinliyoruz bu programda biraz. E, açılışta dinlediğimiz parça Rara ritmine ait. vudu dininin geleneksel müziklerinden bir tanesi. Ritim üzerine kurul olan pek çok dallarından bir tanesi. Rara genelde en popüler olanlarından biri olarak kabul ediliyor. Günümüzde de Haiti'de hala daha sokak performanslarında sık sık çalınan ritimlerden bir tanesi rara pek çok voodoo müziği hatta hepsinde olduğu gibi bunda da yova e, denilen ruhlar için çalınıyor aslında bu müzik yani e, insanlar için değil de ruhlara hitap eden müzik aslında e, diğer dini, eski dinimizlerde olduğu gibi ve e, burada Gede isimli bir ruh var e, bu Vudu ruhlarından bir tanesi genellikle ölüm ve cinsellikle ilişkilendirilen bir ruh bu ülkede. Bu ruh için, bu ruh üzerine söylenen ritimlerden oluşuyor ara. Ve Haiti'deki Vudu dininin geleneksel müziklerinden bir tanesi başladı. Söylediğim gibi genelde en popüler olanlar arasında yer alıyor. Bu akşam karanlığın çocuklarında biraz Vudu üzerinden gitmeyi düşündüm ve fark ettim ki pek çok şeyle olduğu gibi gene aslında hayatın her alanında olduğu gibi yemeklendi ve e, ve yeniden herhangi bir şey neyse artık hepsinde bir alakası olduğunu törenlerin e, ve hayatlarında yaşam tarzlarının gördüm şöyle ki e, insanlar eski e, dinlere ...mensup olan insanlar kendi törenlerinde inançlarını dile getirmek için doğayı veya hayatlarındaki her şeyi gözlemlerken ve bunu taklit ederken... ...bütün yaşamlarındaki her şeyde gözlem sonucunda ve taklit sonucunda törenlerde yer alıyor aslında. Ve yemek yiyecek olarak doğada gördükleri şeyleri de Gene aynı şekilde törenlerinde sıklıkla kullanıyorlar. Bu yiyeceklerin kullanılmasının aslında müzik, müzik kullanılmasıyla hiçbir farkı yok. Çünkü müzikte de özellikle eski dinleyen eski da rastladığımız müziklerde çoğunlukla bu tarz müziklerin, bu tarz ritimlerin insanlar için değil de ruhlar için yapıldığını zaten belirtmiştim daha evvelden de. Dolayısıyla insanlar anlasın diye değil, genelde ruhlara ulaşabilmek için Onların hoşuna gideceğini düşündükleri şekilde belirli ritimler üzerinde tekrar tekrar dönerek ve hislerini bir şekilde bununla ifade ederek törenlerini gerçekleştiriyorlar. İşte yemekte de, de aynı şey geçerli aslında. Burada da durum hiçbir şekilde değişmiyor. Çok fazla ruh var vudu dininde ve her ruh için ayrı bir yemek var. Aslında inanışları şöyle... Bütün yemeklerin astral dünyada karşılıkları olduğunu inanıyorlar. Örneğin Erzuli e, ki bu e, vudu dininde Havva'ya karşılık gelen yani e, ilk kadın insan olarak da tanımlayabileceğimiz varlık. E, Erzuli örneğin parfüm severken Legba hayvan kemiklerini tercih ediyor. E, Legba ise Voodoo'da yarı insan, yarı e, başka ee, insan olmayan bir varlık, insan dışı bir varlık ve e, görevi de ruhlarla insanlar arasındaki iletişimi sağlayabilmek, onlar arasında aracılık yapabilmek aslında bir çeşit dini, rahip gibi bir görevi var. E, fakat bir insan değil, yarı insan, e, yarı mistik bir yaratık. E, Legba'nın işte hayvan kemiklerini tercih ettiğini düşünüyorlar ve törenlerinde de bu havayla belli derecede bağlantıları olan Gıdaları, hayvanları, bitkileri, meyveleri kullanıyorlar. Böylelikle de o ruhu memnun ediyorlar. da yemek aslında beslenmek için öncelikle. Renklendirmek ama beslenmek derken ruhları beslemek aslında. Töreni renklendirmek, töreni canlandırmak, kuvvetlendirmek ve görünmez güçlerle iletişimi sağlayabilmek için düzenleniyor. Törende... Yemek bazen sihir gücünü hemen elde edemeyebiliyor daha evvelde dediğim gibi çünkü her ruhun hoşuna giden yemek ayrı olduğu için her zaman her ruhun hoşuna gittiği gibi yemekleri temin edemeyebiliyorlar ve dolayısıyla bu yüzden de tören çok da istenildiği gibi devam edemeyebiliyor. Örneğin kurban edilmesi gerekiyor kimi zaman. Bazı şeylerin ya da coğrafi olarak aslında inanışlara göre orada ruhların ihtiyacı istediği, sevdiğini düşündükleri yemekler. Örneğin Haiti bölgesinde çok da fazla olmadığından Haiti'de Voodoo dinine mensup olan insanlar kendilerince yeni menüler yaratmak zorunda kalmışlar. Çünkü yani menülere yeni ekle, eklemlemeler yapmışlar. Çünkü... Her ruhun hoşlandığı her yemek orada bulunmuyormuş. Yani her meyve, her sebze, her bitki bulunmuyormuş. Bu yüzden de farklı farklı menüler. Voodoo menüleri onlar geliştirmek durumunda kalmışlar. Bu nedenle Hayiti özgü bazı vudu menüleri var ki... ...bunlardan da bahsedeceğim size birazdan. Ee, tören adanında bir artı, bir haç şekli çiziliyor. Ve kurban bu haçın içerisinde... Öldürülüyor. Ee, bu haçın bizim bildiğimiz Hristiyanlıktaki haçla herhangi bir ilgisi yok aslında. Bu haçın e, anlamına ilişkin farklı kaynaklarda farklı şeyler yazıyor. Aslında sanırım tek de bir anlamı yok. Farklı farklı anlamları gelebiliyor diye düşünüyorum. Örneğin bir tanesinde e, haçın ölümü ve doğumu şu simgelediğini söylüyordu. Ancak başka kaynaklarda da şöyle bir tanım var örneğin. Bu haç işaretiyle ilgili astral alanların dikey ve yatay güçlerini temsil ettiği söyleniyor. Ve haç işaretinde legba denilen bu papazın simgesi koyuluyor. Ve daha sonra haçın içinde de tören için kurban etme durumu gerçekleştiriliyor. Aslında Voodoo kurbanlarının da bu kabalistik haç ile benzerlik gösteren kimi zaman haçın işaretleri, özellikleri gözükebiliyor. Ve özellikle bu astro hayvan kimliklendirme törenin çok büyük bir kısmını temsil ediyor. Yani hayvanın gelecek ya da geçmiş ruhlarla olan ilişkisi. ...ilişkilendirilmesi törende önemli bir yer ediniyor. Dolayısıyla da e, bu törenin iyi olup olmayacağı kurbanın niteliğine göre de değişiyor. E, şey demiştim, bu Haiti'deki işte törenlerde coğrafi koşullar nedeniyle... ...ve belki de e, kurban, yani her zaman doğru kurban bulunamayabiliyor herhalde. O yüzden de değişik değişik menüler var. Bunlardan iki tanesini rast geldim ben. Bu menülerin isimleri de var çünkü. Bir tanesi Ayizan isimli bir menü. Ee, bunda şunlar var. Bu menünün içerisinde yeşil muz, pirinç, tatlı, beyaz şurup, su, tatlı likör, balkaba, tarçın vanilyadan oluşan bir menü. <gülüyor> Bu menü ruhlar için sunulan menülerden birincisini oluşturuyor. İkincisi de dambalah vedo. Buradaki şeylerde mısır unu, beyaz un, zeytinyağı, hint yağı, kola şampanya diye bir şey ki bu e, Haytiye özgü bir içkiymiş. Kola çekirdeğinden yapılan. Kahve, yumurta, beyaz şarap, süt, toz şeker ve meyveler gözüküyor bu dambalah vedo'da. Özellikle beyaz şarabın e, önemli olduğu yazıyor e, bu menün içerisinde ruhları etkilemek adına. E, gerçekten de çokça etkileyici bir sıvı o içerisinde yer alıyor. E, ve daha sonra baktığımızda bu beyaz şarap beraber başka iki tane ilginç şey daha var. E, güçlü, e, bayağı güçlü simgeleri olan bunlardan bir tanesi balık işte. E, kurutulmuş balık aslında. Balığın Tanrı tarafından kutsanmış ve saflaştırılmış suyu temsil ettiğine inanıyorlar. Ee, balık diğer taraftan da e, Mesih'in sembolü ve kömür ateşinde e, kurutulduğu zaman bunun kutsal bir anlamı olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla e, beyaz şarabın ve kurutulmuş balığın da aslında vudu törenlerinde sıklıkla yer aldığını görüyoruz. E, bu haç e, çizilen yeri çizilen haç işaretinin içerisine konuluyor ruhlara hizmet edebilmek için. Ee, başka bir şey daha var işte muz, muz ağacı bu da ilginç geldi çünkü e, muz ağacının da çok kutsal olduğunu düşünüyorlar aslında e, doğayı ve e, havayı e, yani yeryüzünü havayı temsil ettiğini düşünüyorlar muz ağacının e, dolayısıyla çokça e, önemli bir yeri var aynı şekilde örneğin muz kabukları çok fazla kullanılıyor gene törenlerde ee, ve şey patates, tatlı patates. Tatlı patates de önemli. Çünkü bunu da şöyle tanımlandırıyorlar. Ee, topraktan çıkan ilk ürün diyorlar. Ee, tatlı patatesi ve e, bu muz ağacının yaprakları üzerine tatlı patatesler koyuyorlar. Ee, bu vudu törenlerine baktığımızda güneşin çok da fazla önem taşıdığını görüyoruz. Ve tüm törenlerde... ...şölenler diyelim aslında... ...yemekli içkili oluyor çünkü bunlar... E, ...ortaya yemekler de konuluyor, dans ediliyor... ...ya da kurbanlar veriliyor... ...güneş çok önemli bir yer tutuyor... E, ...Legba Atibon... ...ismiyle temsil ediliyor... ...ve e, onlara göre güneş... ...bu dünyanın en büyük... ...sihirbazı ve bütün hastalıkları... ...tedavi eden şey... E, ...dolayısıyla yapılan aslında... ...bütün bu şölenler, sunulan yemekler... ...danslar çoğu zaman çok büyük çoğunlukta güneş için yapılıyor. E, legba törenleri yöneten törenlerde ruhlarla o insanlar arasındaki iletişimi kuran e, yarı insan yarı insan olmayan varlık e, işte bunun da bazı simgeleri var. O da kemikler ve ilikler kullanılıyor e, legba için. Dans edildiği zaman sembol olarak insanlar üzerlerine kemikler ve ilikler takıyorlar ya da tören alanlarına kemikler ve ilikler takıyorlar. Legba'nın gelmesi önemli ki burada törenin amacı ruhlara erişebilmek olduğu için bu iletişimi sadece olan da Legba olduğu için Legba'nın gelmesi önemli. Bütün bu töreni, törende onu hoş tutacak hareketlerde dolayısıyla uygulamayı yapan insanlar tarafından ...hep beraber yapılmaya çalışıyor. Omurga ile sembolize ediliyormuş legba. Bu da bayağı ilginç geldi bana omurga ile sembolize ediliyor olması. Ee, ve legba, atibon, işte dediğim bu güneş. Bunu, onu temsil eden hayvan da kertenkele. Bu da çok ilginç aslında ve bir yandan çok güzel. Çünkü şöyle güzel. Ee, o zamana baktığımız zaman şunu fark ediyoruz gerçekten de. Bu insanlar çok gözlemci insanlarmış. Yani çok iyi gözlemleme yapabilmişler hakikaten de ve e, yani şu an bizim bir sürü kültürolog, sosyologdan bence çok daha sağlam bir gözleme dayanıyor. Bizim hiçbirimizin yapamadığı kadar sağlam bir gözlem. E, o kadar da güzel benzetme ki bu arada. Kertenke de güneş isim geliyor. Çok kutsal. Bunun da nedeni aynı zamanda kutsal çemberi de isim geliyor. Çember önemli bir şey. Ee, bu çok fazla karşımıza çıkıyor zaten. Diğer eski dinleri, eski danışları düşündüğümüz zaman fazlasıyla karşımıza çıkan bir sembol bu. Ee, burada da çoğunlukla olduğu gibi gücü temsil ediyor aslında çember. Ee, leg, e, bu kertenkelenin e, kuts hem kutsal çemberi temsil ediyor hem de e, leg bayı ve bunun nedeni kertenkelenin ağzın altındaki... Elastik zarın dünyayı ve güneşi simgeliyor olduğuna inanmalarından kaynaklanıyor. Yani adamlar kertenkeleyi alıyorlar. Ağzının altına bakıyorlar ve oradaki o torbayı güneşi ve dünyayı benzetiyorlar. Bunun içinde diyorlar ki bu güneşi yani legbatibonu temsil eden hayvan da kertenkeldir diyorlar. Böyle bir benzetme yapıyorlar ki bence inanılmaz güzel ve kuvvetli bir benzetme. Ki bunu okuyunca aklıma hemen de şey geliverdi birdenbire aslında. Bakarsanız ki çok sevdiğim bir tanımlamasıdır o. Claude Livestrow's'un Kültürler Üzerine kitabında. Ee, eski kültürler ilkel, bizim ilkel olarak tanımladığımız kültürler için söyler bunu. Neye göre ilkel dediğimiz üzerine bir soru sorar ve şöyle der ki, yani tekerleğin icadı hiçbir şekilde buharlı makinenin icadından daha az önemsiz bir icat değildi. Diye bir şey söyler ve bizim ilke olarak tanımladığımız şeylerin e, hiç de ilkel olmadığını. Çünkü şu an yaptığımız bütün icatların, buluşların aslında geçmiş dönemin icatları ve buluşlarından geldiğini söyler. Ve bu adamların da bu gözlem yetenekleri, bu benzetme yetenekleri yani bence inanılmaz kuvvetli. Ve eğer bütün bunlar olmasaymış belki de bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz, Benzetmeler üzerine yapmış olduğumuz pek çok şey de ortada olmayacakmış diye düşündüm ben. Ee, bu anlamda da çok da bu benzetimleri hoşuma gitti. Saygı duydum gerçekten diğer taraftan. Ee, hasat gene önemli. Ee, Erzule şey havayı temsil ediyor demiştim. Ee, Vudu'da. Havanın karşılığı gelen kelime. Ee, Legba'da rahip. İşte insanlar ve... Ruhlar arasında bağlantıyı kuran kur rahip. Hasat dönemleri önemli gene e, törenlerde. E, hasatın aynı zamanda dünyadaki doğumları da temsil ettiğini düşünüyorlar. Ve e, dünya güneş sehirinde bu hasat harman işte e, topraktan gelen ürünlerle simgeleniyor. E, dolayısıyla da hani bereket zamanında e, ya da bu bereketi temsil eden mevsimlerin ki bahar diyelim. Bunlardan bir tanesi belki de gibi dönemlerde. Ee, işte daha fazla hasat arttırmak için e, bunu arttıracak şekilde e, ürünler, benzetmeler, gıdalar, kurbanlar ediliyor. E, aslında özet olarak demek istediğim şey şu. Burada gördüğümüz gibi e, eski dinlerde her şeyde olduğu gibi, müzikte de olduğu gibi Yemekte de aslında tamamen durum inanışlardan kaynaklanıyor. Yaşam tarzından kaynaklanıyor. Yaşam tarzı ve ihtiyaçlar nasılsa yemek kültürü de o şekilde şekilleniyor. Ee, yemek sadece bir beslenme aracı olarak değil. Aslında diğer taraftan en önemlisi belki vücudun beslenmesinden daha da önemli olan ruhun beslenmesi yönünde kullanılan araçlardan bir tanesi. Çıkış noktası tabii ki de e, her zaman olduğu gibi doğa, doğayı gözlemlemek ve e, doğa gözlemlemesi sonucunda elde edilen bilgileri uygulamaya dökebilmek üzerine şekilleniyor. E, ben herhalde bu kadar söyleyecektim bu yemeklerle ilgili aslında daha da söylerim bu buduyla ilgili ben daha ben de aslında konuşmayı bayağı düşünüyordum budu müzikleriyle ilgili sürekli şimdi aklına geldi. Ee, bunun için ayrıca bana ilham veren bütün büyücülere de teşekkür etmek istiyorum programı besledikleri için. Ee, o zaman voodoo dedim ben. Bu Erzulia'dan bahsettim ki kendisinin havaya karşılık gelen kişi olduğunu söylemiştim voodoo dininde. Biraz daha voodoo müzikleriyle de devam edelim istiyorum. Ee, sonrasında sanırım belki biraz tekrar araya girebilirim ee, ve programı ...bir veda etmek için. Ama şimdi biraz moodu müzikleriyle devam edelim o zaman. iyi gelaybi la konko la camwe Make a da bazı hudu törenlerinden bazı parçalar dinledik Parçayı dinlerken de aklıma şey geldi ee, Geçen hafta söylemiştim bu hafta bir sürprizim olacaktı Aslında sürprizim bu değildi ama olmadı fark ettiğiniz gibi ee, Zamanımı ayarlayamadım çünkü Demek ki plan yapmamak gerekiyor Belki de gerçekten de başka arkadaşlarımın dediği gibi Çünkü ne zaman plan yapsam yaptığım planı hiç gerçekleştiremiyorum ama Bu da bana ait bir sorun sanırım bu anlamda e, kendimi düzenleyemediğim için de ve bir sürpriz yerine getiremediğim için ki istiyordum çok özür dilerim. ama e, bakidir belki de bir gün gerçekten de bunu gerçekleştirebilirim. Umarım diye düşünüyorum. E, karanlığın çocuklarını kapatacağım ben birazdan e, fakat devam ederken parça, bir şey söylemek istiyorum birincisi e, bir almak istiyorum. Bugün öğrendim çünkü Mobius'u kaybettik. Ee, çok önemli bir insan ve gerçekten çok önemli bir kayıp oldu bizim için diye düşünüyorum. Ee, Fransız çizer ve belki de Hayal gücün ilhamın en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Onu da anmadan da geçmek istemedim programda. Çünkü Hayal Gücü zaten asıl beslenemiz yer olduğu için. O da Hayal Gücü'nin çok büyük bir ustası olduğu için burada da kendisini... Saygılanmak istedim... ...ve e, umarım... ...diğer yaşamlarda, diğer evrenlerde... ...ya da diğer her neyse... ...yine bir şeyler yaratmaya devam ediyordur... ...diye umuyorum... ...programı... ...bir om mantrasıyla kapatacağım... <gülüyor> ...arada yapıyordum bunu ama... E, ...şunu öğrendim... ...bu om sesiyle ilgili... ...aslında dünyadaki her şeyin... ...bütün seslerin içerisinde om sesi varmış... Bu yani mantraya ilişkin de epey bir yazılı çizili şeyler var gerçekten de. Çok kaynak çok fazla her şey e, farklı yaklaşımlar çok fazla bu konulara. Çok farklı ele alınabiliyor. E, çok da farklı şeyler söylenebiliyor. Ya hangisi doğru ya da hangisi yanlış hani bunu bilmenin de imkanı yok ama en azından farklı farklı kaynaklara bakıldığında, göz atıldığında e, konuya ilişkin değişik yaklaşımları fark edebiliyoruz. Kutsal olduğunu düşünenler var örneğin bu sesin. Ama yani daha e, Budist inançlarda. E, ve işte bu ses üzerine meditasyon yapılıyor mesela bazen. E, ki benim çok şahsi inancım ki gerek var mı programda bilmiyorum ama... E, ...kutsallığını düşünmüyorum gerçekten de. Fakat e, bir titreşim yarattığı kesin. E, şöyle bir şey... Bütün dünyadaki seslerin içerisinde om varmış. Bir kuşun sesinden tutun, bir nehrin sesi ne kadar, bir arabanın sesi ne kadar, bir insanın sesi ne kadar hepsinin içerisinde bu om sesi varmış. Şifalı olduğunu düşünüyorlar bu sesin. Çok önemsenen bir mantra, om mantrası ve çokça da rastlanan bir mantra. Benim çalacağım parça bir mantradan değil aslında, çok daha özgün bir yorumla ben kapatıyorum programı kendinden bir om gelecek programın sonunda herkese çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için ve vakit ayırdığınız için önümüzdeki programda gene aynı saatte karanlığın çocuklarında beraber olacağız bu arada yanımda Feryal var <gülüyor> Feryal'a de çok teşekkür ediyorum sohbetleri için <gülüyor> bu arada Teşekkürler yani o da olmasaydı gerçekten de burada canım çok sıkılabilirdi. <gülüyor> İyi ki var ve daha rahat oluyorum birisi yanında olduğunda en azından. Ee, tamam kapatıyorum. Ee, Karanlığın Çocukları .com programın bloğu buraya ben parçaların listelerini koymaya çalışıyorum. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ben bunu ve Karanlığın Çocukları et, e, gmail .com'da programın e-posta adresi. Önümüzdeki programda gene aynı saatte görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum tekrar. büyü müzikleri hazırlayan ve sunan aile Aylin...